1623 numaralı konu Hazreti Peygamber'in namazdan sonra "Ey Allah'ım, benden gam ve hüznü gider" diye dua etmeleri. Hazreti Peygamber namazlarını bitirdiklerinde mübarek sağ elleriyle başlarını sıvazlayarak şunları söylerlerdi: rahim, Elahümme ezhibni'l hemme ve'l hazın. Rahman ve Rahim olup kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla "Ey Rabbim, benden gam ve hüznü gider."